534. konu, Ümmü Seleme'nin azadlısı Ahmır ile Mücahit ve İbni Ömer'in kıssası, Ahmur şöyle anlatıyor, peygamberle beraber bir gazaya gidiyorduk, bir vadiye geldik, ben halkı tek tek geçiriyordum, bunu gören Hazreti Peygamber bana, sen bugün kayık olmuşsun, dedi.